Bir çocuğun, bir pehlivanın sırtına bindiğini farz ediyoruz. Karşılarında da iki tane dağ var. Sağ taraftaki dağda lezzetli yiyecekler ve her türlü nimet bulunurken, sol taraftaki dağda ise sadece dikenli yiyecekler ve vahşi hayvanlar bulunuyor olsun. Bu iki dağdan birisine çıkacak olan çocuğun, kendi kuvveti tek başına bu dağlara çıkmaya yetmeyeceği için bir pehlivan onu sırtına almış ve çocuğun arzusuna göre hareket ederek onu istediği dağa çıkartacak olsun. Şimdi bu çocuk her şeyiyle güzel olan sağdaki dağa çıkmak yerine soldaki dağa çıkmayı arzu etti ve o dağa kendisini çıkartmasını pehlivandan istedi. Pehlivan da onu o dağa çıkardı ve arzusunun bedeli olarak o dağa çıktıktan sonra da yüzlerce elemle ve korkuyla baş başa kaldı. Şimdi durumu inceleyelim. Çocuk kendi kuvvetiyle o dağa tırmanmadı. Zaten gücü ve kuvveti tek başına o dağa çıkmaya da yetmez. Ancak pehlivan da onu zorla soldaki dağa çıkarmadı. Eğer çocuk sağdaki dağa çıkmak isteseydi, pehlivan da onu sağdaki dağa çıkarırdı. Nitekim birçoğunu sağdaki dağa çıkarmıştır. O halde çocuk ne kendi kuvvetiyle dağa çıktığını iddia edebilir ne de pehlivanın zorla kendisini soldaki dağa çıkardığını söyleyebilir. Çocuğun söyleyeceği en doğru söz şudur. Evet, ben dağa kendi kuvvetimle çıkmadım. Beni bu dağa pehlivan çıkardı. Ancak pehlivan benim iradem ve arzumu hiçe sayarak bunu yapmadı. Bilakis o benim talebime uydu. Ben onun beni soldaki dağa çıkarmasını istedim, o da bunu yaptı. Bu dağa çıkmaktaki bütün mesuliyet benimdir. Şimdi geldik temsildeki hakikatlerin izahına. Misaldeki sağ da cennet ve ona götüren salih amellerdir. Sol da ise cehennem ve cehenneme götüren kötü amellerdir. O çocuk ise biziz ve insandır. Pehlivan ise Allah'ın kudreti ve kuvvetidir. Evet, fiillerimizi Allah'ın kudretine dayanarak işleriz. Misaldeki çocuğun pehlivanın sırtına binmesi gibi biz de kudreti ilahiyeye binerek işleriz. Çıkmak istediğimiz tepeye bizi çıkarmasını ve yapmak istediğimiz ameli yaratmasını Allah'tan talep ederiz. İşte bu talebimiz cüz-i iradedir. Allah da biz neyin yaratılmasını istemişsek o fiilden razı olmasa da imtihan sırrından dolayı yaratır. Burada biz fiilin yaratılmasını talep edeniz Allahsa fiili yaratandır. Fiilin yaratılmasına bizim talebimiz ve isteğimiz sebep olduğundan dolayı da mes'ul oluruz. O halde bize düşen cüz'i irademizi hayırlı işlerin talebi için kullanmak ve Allah'tan cennet amellerini bizim için yaratmasını istemektir. Bu istek ve arzu halis bir niyetle buluştuğunda bizleri cennete layık bir hale getirecektir. Ne mutlu, Kendisine verilen cüz'i iradeyi salih amellerin yaratılmasında kullanan ve onunla cennet amellerini işleyenlere. Ve yazıklar olsun ki hayırları talep etmesi için kendisine emanet edilen bu cüz'i iradeyi günahları kazanmak yolunda kullanarak emanete ihanet edenlere.